Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programın Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertürz sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-40 Faks numaramız gene alan kodu 212-232-32-19 Elektronik posta adresimiz acigradio Efendim bu yıl gerçekleştirmiş olduğumuz Altın Saatler programlarının Ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet sitesinde yani acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz hatta kopyalayabilirsiniz. Geçen yıla ilişkin bazı programlarımızı da gene podcast bölümüne altın saatler podcast bölümüne koyduk. Bugünkü programımızın destekçisi Haluk Arı'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet hocam merhabalar. İyi günler Siz, efendim. Iyi günler e, yoldan geldiniz. Samsun'daydınız ee, evet, geçen, geçen hafta, günlerde. Evet geçen hafta üç gün Samsun'da işte bizim e, Bayındırlık Bakanlığı ile son üç yıldır yapa geldiğimiz mühendislere eğitim. E, mühendislik eğitimi çerçevesinde üç gün e, Samsun ve çevresindeki illerden 110 mühendise bir ekip olarak, işte 4 kişilik bir ekip olarak şey verdik, eğitim verdik. Eğitim verdiniz. Evet. Ne eğitimleri bunlar hocam? Bir daha tekrarlayabilir Bu değil, eğitimin miyiz? daha önceki programlarda da konuşmuştuk. konuşmuştuk bu, evet. bu, bu şimdi şöyle efendim, şöyle anlatayım. Bu Dünya Bankası kredisiyle bu İsmet projemiz var biliyorsun. İstanbul Proje Koordinasyon Bilimlik Yurkan Bey'i hatırladık. Evet. Ağırladık burada müdürünü. Ee, onların e, şeyle iş bankasıyla yaptıkları ikraz anlaşmasının içinde bir de eğitim bölümü vardı. Bu eğitim bölümü kapsamında işte biz 2007 yılında bir program hazırladık. Yani bir oturduk onlarla. E, hedef olarak işte e, 30 eğitim verelim dedik. Her birinde ortalama 100 eğitim verelim ama bu tabii e, şehir merkezlerini kapsamasın. Çevredeki işte icabında kasabalardan şey de gelsin belli merkezler seçelim ve sonuç olarak işte bölge bu... merkezleri. Evet şey yani çıkıp... mesela bu örneği vereyim Samsun'da bu bu yaptığımız yani geçen hafta yaptığımız üç günlük şeyler bunlar e, programlar e, günde altı saat ders veriyoruz e, yani efendim sonuçta bir imtihan yapıyoruz e, mesela Samsun'a işte Samsun ve çevresi Tokat, amasya Çorum, Sinop işte Ünye, Ordu Kazaları işte oradan 110 mühendis geldi şöyle yapıyor aslında 100 mühendis işte bazen bir %10 bir artış oluyor iki sınıfa ayırıyoruz paralel eğitim yapıyoruz ve bu mühendisler 3 gün işte o ilin iyice bir otelinde tam pansiyon konaklıyorlar aynı zamanda. Yani dediğim gibi sürekli, sabahtan, akşama, sabahtan kadar akşama kadar yoğun bir eğitim yapıyoruz. Eğitim alıyorlar. İşte, onu akşamları beraber konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. O da, o da bir, bir eğitimin bir kısmı oluyor. Ee, bu şu anda benim yaptığım işte 2008, 2009, 2010 bu 26. eğitim oldu. Toplam 30 eğitimde bitecek. Yani 4 eğitim daha var. Büyük bir kısmı tamamlanmış evet, durumda. Yani. 30 eğitimde aslında geçen yıl bitecekti ama bir takım. ...bürokratik şeyler, problemler oldu sanıyorum. Bunu organizasyonel tarafını... Bayındırlık Bakanlığı, şimdiki adıyla... Çevre ve... ...Şehircilik Bakanlığı yürütüyor. TAO, Teknik Uygulama Araştırma Dairesi... ...yürütüyor. İşte biz dört profesör... ...bununla ilgili şeyler hazırladık. O zaman 2007-2008'de... ...dokümanlar hazırladık. Baya büyük bir kitap hazırladık. Yani içeriği nedir bunun... Aslında esas amaç deprem yönetmeliğinin uygulamalarını yapmak. Yani hep deprem yönetmeliği ile ilgili eğitim vermek. Hem yeni yapıların dizaynı, tasarımı için hem de mevcut yapıların değerlendirilmesi, güçlendirilmesi için 2007'de biliyorsunuz o yönetmeliği değiştirdik. Yani daha doğrusu yönetmeliğe mevcut yapıların, binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi yeni bir bölüm ekledik. Evet. Onu da içerecek şekilde bir teorik kısmı var. İlk gün teorik şeyler anlatıyoruz. Diğer iki gün toplam e, kitapta 22 tane ödev var. Şey, e, örnek var. Biz 16'sını anlatıyoruz bunların. Yani teker teker anlatıyoruz. İşte benim arka bir ekip koruyoruz. E, 4 veya 5 kişilik. Benim yani bir profesörün. Işte ben, benim gibi 3 arkadaş daha var. İTÜ'den Profesör Erkan Özer ve Zekai Celep ve Otüden Haluk Sucuoğlu arkadaşlarımız. Bir de ben dördümüz bu kitap evet. kitapları hazırladık. Bu aynı zamanda üniversiteler arası evet, bir evet. evet evet çalışma halinde. Pek fena da olmadı. Yani oldukça aceleye getirildi işte. Belirli bir zaman kısıtlamaları şurdur budur ama yani Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Oldukça iyi bir doküman hazırladık. Şöyle bin sayfaya yakın bir kitap var. Ha çok güzel. Bunları slaytlarını ayrıca hazırladık. Onlar da elektronik e, ortamda evet. evet. Veriyorsunuz. İPKB'nin hepsi yüklü şu anda web sayfasında. Evet. Yani Artı e, basılıyor ve e, kursiyerlere bedava olarak kitap halinde her defasında veriliyor. E, yani hiç yoktan iyi bir şey tabii. Yani tabii. tabii burada problem şu tabii. Yani hep konuşuyoruz bu, bu işin çözümü böyle iki üç günlük e, şeylerle kurslarla vesaire olur mu olmaz bu meselesi tabi tam bir tartışma konusu işte bu yetkin mühendislik sistemi yani kualifikasyon sistemlerinin zorunluluğu konusunda benim fikrim değişmiş değil yani ben bu çabalara da tabi hayır diyemiyoruz ama bunlar işte mühendislere bir fikir veriyor almak isteyenler yani bilgiyi almak isteyenler e, alabiliyor şöyle yani biraz background olan biraz temel bilgisi olanlar daha çok yararlanabiliyorlar tabi bunların seçimini biz yapmıyoruz bakanlık yapıyor tabi çok ehil ol olmayanlar da bazen gelebiliyor onlar hiçbir şey anlamıyorlar şunu kabul etmek lazım ki deprem mühendisliği belki daha önce de ifade etmişimdir. Gide gide giderek sofistike bir hale geliyor. Yani o kadar da basit şeyler anlatmıyoruz. Evet her e, e, yaptığımız, yani, sizin yaptığımız programdan evet, sonra ben de bunu evet, düşünmeye başladım. İşte en son bu yani e, duvarlar, evet, dolgu evet, duvarlar evet, meselesi. Evet, evet. Yani o bakımdan e, ben e, işte yani 26 programın işte dörtte birini ben yapmış olsam demek ki 6-7 tane yaptım. E, Mart ayında Gaziantep'e gideceğim. İşte bölüşüyoruz böyle. E, bitecek yani. Nisan'da bitecek zaten program. <gülüyor> Tabii e, etki her şeye rağmen sınırlı oluyor. Yani biz <gülüyor> dediğim gibi çabayı gösteriyoruz ama yani bizim mühendislerimizin genel eğitim düzeyi, yani bütün bütün Türkiye'de inşaat, bölüm, inşaat mühendisliği bölümleri var. Bunların çoğunun ...doğruca öğretim kadroları, kadroları yok. Yani bunu kabul edelim. Evet. Buralardan mezun ettiğimiz imtihan insanları da... ...biliyorsunuz bir yetki mühendislik... ...bir sertifikasyon sistemimiz olmadığı için... ...prensip olarak mezun olur olmaz... ...her türlü şey yetkiyle de donatıyoruz. Evet. Yani olmuyor tabii. Bana öyle sorular soruyorlar ki... ...ben yani öyle teknik hatalardan bahsettiler ki... böyle ...çay kahve aralarında bana işte... ...hocam bir şey anlatayım size yap şey sorabilir miyim? İşte bizde şöyle bir şey oldu inanılmaz hikayeler anlatıyorlar, olaylar yani hikayede değil yani olmuş olaylar nakletiyor. Yani evet bir de bunlar eğitimden geçmiş kadrolar yani. Yani yani oldukça kritik durumdayız. Evet. Sizin kamu yöneticileriyle ilgili aktardığınız bazı şeyleri hatırlıyorum yani. <gülüyor> evet. Onlar gene anlaşılabiliyor ama evet, evet. eğitilmiş kadrolardan böyle şeylerin olması tabii. Şimdi tabii zaten biz mühendisliğe ne kadar önem veriyoruz yani. E, ee, bu vesileyle aklıma geldi bugün bunu getirdim evet. ee, dünkü radikal gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun bir haberi, haberi. Var. Evet. Ee, başlığı şöyle sertifikalı ustaya çevre engeli yani bu belki anlaşılmıyor belki çevre tırnak içinde bakanlığı şey yapıyor diyor ki Van depreminin ardından şantiyelerle Tüm sat işlerinde sertifikalı usta çalıştırma zorunluluğu getiren düzenleme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sessiz sedasız esnetildi. Bakanlık bu ay içinde çıkardığı bir genelgeyle sadece müteahhitten alınacak bir yazı ile geçici ustalık belgesi alınmasına olanak sağladı. Bu benim. Evet. <gülüyor> Bunun arkasında bir iki bir şey daha var. O zaman da yani bahsedeceğim. Yani bu e, müteahhit bir yazı yazıyor. Evet, herhalde bir referans mektubu verecek. Evet. Bu arkadaş iyidir. Evet. <gülüyor> Yakin, i̇yidir. Yakınımdır. <gülüyor> Usta olacak arkadaşlar. Evet. Yani bu Türkiye'ye özgü bir şey hakikaten evet. bu. Yani biz böyle evet. şeyler yaparız. Evet. Buna inanmak mümkün. Evet. <gülüyor> Şimdi bunu okuyunca tabii şu sağına soluna baktım ondan sonra. isterseniz biraz daha devam Lütfen. edeyim. Lütfen. Ee, işte bir aslında bir yönetmelik hazırlanmış anladığım kadarıyla o şimdi iptal edilmiş yani işte sertifika verilecek nasıl sertifika verilecekmiş bunu Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Başkanı Şükrü Koçoğlu şöyle izah etmiş ee, okuma yazma bilmeyenlere de soruları okunacakmış. Bu yolla kimsenin sistem dışında kalmayacağını söylemiş. Sınavlardan yüz alan ustaların da olduğuna dikkat çeken Koçoğlu hem teorik sınav hem uygulamalı sınav var diyor. Ama bir taraftan da okuma yazma o, bilmeyenler bilgiler. de sınava girebiliyor. Evet. Yani bakın olaya ne kadar entipüften yaklaşıyoruz. Mühendislikten burada şey yok. Bahis yok. Bahis yok. Sanki binaları yapanlar sadece ustalar. Ustalar. Evet. Evet. Ve hatta bu ustalar cahil de olabiliyor. Okuma yazma bile... Olabiliyor. Düşün, bu adam nasıl projeyi okuyacak? Okuma yazma bilmeyen adam nasıl usta olur? Projeyi okuması gerekmez mi? Evet. Yani el insaf. Yani artık bu işi iyice sulandır, sulandırdığımızı görüyorum ben. Yani ve çok üzülüyorum. Yani bakın mühendislik, mü, mü, projenin kalitesi, projedeki şantiye, şantiye şefi diye bir şey var. Projeyi. Yani konut projesini şantiye şefi yürütür. Yani usta usta daha alt kademede bir adamdır. Önemli bir durum. Yani bu, bu, bu kavram ne işte? Affedersiniz Laz Müteahhit'in yanındaki usta kavramı evet. hala devam ediyor. kalfa yani, hatta. Yani evet usta, usta kalpa her neyse. Üstelik e, Sayın Koçoğlu demiş ki... <gülüyor> tüketicilere de yetkili belgeli yetki belgeli ustalarla yapılmış binaları alma tavsiyesinde bulunmuş. Tüketiciler aldıkları binayı yapan ustaları sorgulasın demiş. Bu da şaka. Yani hakikaten kara mizah gibi bir şey. Evet. Yani düşünün biz yani bakın İstanbul'da ortalama konut büyüklüğü de arttı. Yani artık 4-5 katlı binalar yapılmıyor. Dikkat ederseniz İstanbul'da konut deyince 20 katlı bina. Yani bunu bir usta yapacak hatta zahir olabilecek okuma yazması olmayan olabilecek. Mühendislik falan hiç önemli değil. E ne yapacağız biz peki? Yani nasıl nasıl bu işi düzelteceğiz? Yani her gün kötüye gidiyoruz. Evet. Yani bu elinde bir tane sertifika olacak. Evet, sertifika da olacak. Evet. Düşünün yani astı astı kestiği kestik olacak ama gazete okuyamayacak yani. Evet. Yani <gülüyor> projedeki rakamları göremeyecek. Göremeyecek. Evet. evet. Ee, valla e, ben biraz şey yapıyorum e, ümitsizleniyorum bunları şey yaptıkça çünkü mühendislik konusunda hiçbir şey yok bir hareketlenme yok yani bu yapı devletim kanunu nasıl düzelteceğiz benim tekrar tekrar artık belki bizi dinleyen dinleyicilerimiz de bıkmış olabilir ama bu yetkin mühendislik sistemini oturtmadan mühendislikte insan kalitesini yükseltmeden yani hizmet kalitesinin insan kaynağını kalitesini yükseltmeden biz bir yere gidemeyiz. Bizim işte eğitim sistemimiz, üniversite eğitim sistemimiz meydanda. Yani ben bunu bizzat yaşayan bir insan olarak söylüyorum. İyi niyetle gidip işte kurs falan veriyoruz ama yani 110 kişi katıldıysa ben 5 kişinin anlamasından anladıysa memnun olurum yani. Gerçekten, o kadar yani. Peki yani, hocam nedir bu? Çok güçlü lobiler mi var yani bu inşaat alanında Nereden kaynaklanıyor bu? Çünkü ne yapılacağı da açık olarak bakalım, belli. Yine, yine de, daha önce de konuştuk. Yani, talep yok. Kaliteye talep yok. Yani evet. bu usta meselesi halk da böyle düşünüyor herhalde. Ya işte usta iyi yaparsa gerisi şey Ya bir, bir, bir projeler nasıl yapılıyor anlattım. Projeler ezbere yapılıyor. Projeyi yapan adam mühendislik bilmiyor. Proje yapan adam bir program alıyor. Hazır programlar var. Benim inek sucuk programı diye adlandırdım. Yani bir taraftan inek sucuk. giriyorsa öbür taraftan, öbür taraftan sucuk, sucuk alıyorsunuz. Öyle programlar var. Hakikaten yani dataları bir şekilde veriyorsunuz ve artık yine anlattılar işte Samsun'da ve çevresinde. ...zaten mühendisler yapmıyor, tek teknikerler falan yapıyor projeleri. Yani o, o programa bir takım data girebilen bir adamlar. Ondan sonra kimse bakmıyor ne çıkıyor, ne oluyor. İşte bu ustalara gidiyor, ustaların da. Usta da orada yanlış bir şey varsa aklına göre onu düzeltiyor herhalde. Ben yanlış projeler de gördüm. Kimse bir şey bilmiyor. Biz anlatıyoruz. Mesela ben diyorum ki bak biliyorsunuz bu şartnamenin şu maddesi şu, şu bölümünde şu diyor. Hani hatırlatıyoruz falan. Yok bilmiyor aslında. Okumadan gelmiş. Bilmiyor. Bilmiyor. Evet. Hiçbir şekilde okumuyor. Çünkü o şartnameye uygulamasını o program yapıyor. Adama soruyorsun. Evladım diyorsun sen bunun, e, şu şunu, şunu niye böyle yaptın bu projede? Vallahi bilmiyorum hocam program ya, böyle yaptı diyor. Şimdi bakın ben e, bu, bu, bu dramatize etmiyorum. Bu, bu gerçek. Ve İstanbul'da böyle büyük reklamlarla satılan büyük binaların en azından bir kısmı hepsi demeyeceğim ama bu şekilde projelerle yapıldığı muhakkak. Ama deprem şartnamesinde uyan işte şöyle olan çok sağlam zeminli bilmem kaya temelli bilmem kaya üzerinde radya temelli filan. Reklamlarda böyle yapılıyor yani, tabii. Yapılıyor ama yani bu projesi kim yapılıyor? Kim kontrol edemiyor? İşte sistem bu yani. Bakın. Şey, yeni bakanlığımız evet. nasıl bir e, sertifikasyon sistemi sadece ustaların sertifikasyonu düşünüyor ama burada okuma yazma bilmeyenleri de imtihanı yani, yani Yapı denetimlerinin zaten yani nereden başladığını ve şey... nereye geldiğini Bakın, çok iyi biliyoruz. Mesela gittim odayı ziyaret ettim. İnşaat, İnşaat denetimleri odasını mesela. işte yeni bir bina yapmışlar bana gezdirdiler vesaire çok güzel. Şimdi Nerede bu İstanbul'da mı? Hayır mı? Ay, Samsun'da. Samsun'da. Samsun'da bir, evet. bir ara öyle vakti bir e, boşlukta e, cuma günü gittim. E, dedim ki siz burada ha, tanıştırdılar bana personeli orada. E, işte bu projelere bakan arkadaşımız falan kontrol eden filan Siz dedim burada belediye ile bir protokolünüz var mı yani çünkü. Genellikle eskiden öyle olurdu. Yok dedi belediye ile e, ne kontrol ediyoruz. Bizim dedi yapı denetim kuruluşları birliği ile bir anlaşmamız var. Onlar bir kendileri yapamayacakları için bu denetimi bize taşer ettiler yani. Bak, düşünebiliyor musun? Evet. Yani o da orada hizmet veriyor. Kar karşılığında para alıyor. Niye? Çünkü yapı denetim kuruluşu bu işi yapmayı bilmiyor. Bilmiyor. Ama yani adam Ama yetki onda. Yapıyor. İmzayı sonuç olarak. olarak o atıyor. Tamam. Bu evet. evet. Artık bu kadar da olmaz yani değil mi Yapı denetim kuruluşu zaten denetlediği falan da yok. Ha istisnaları var. Bakın ben bu, bu, bunu çok şey yapıyorum ama hani %90 denetim falan yok. O bir, o bir formalite. Eskiden fenni mesul vardı. Şimdi yapı denetim kuruluşu oldu. Komik paralara bu işi alıyorlar. Tarifesi var. Bu yüzden... E... Parayı yapımcıya ödettiriyorlar. ödettiriyorlar. Ama firma ama veya şahsa. Var, evet. Onlar evet. seçiyorlar. Evet, patron o yani. Hatta şirketler kendileri İnşaat şirketleri, alt şirketler kuruyorlar, Döğretim şirketleri falan filan evet. yani böyle. Bu işi ama bunun düzeltilmesi için çaba, baskı, halktan bir talep. Yani bu bir kalite meselesi en de sonunda. Kalitesiz bir yani her depremden sonra ah vah deyip ağlıyoruz. İşte hırsız müteahhitler bilmem şunlar bunlar diye böyle devamlı tepkiler bilmem ne ondan sonra unutuyoruz. Ondan sonra böyle komiklikler çıkıyor işte bilmem okuma yazma bilmeyen adama sertifika vermekle uğraşıyor. Evet yani mühendislik tamamen ayaklar altına alınmış durumda. Ben, ben üzülüyorum ben gidiyorum oralarda bakın üç gün e, ben 70 yaşına gelmiş bir adamım altı günde altı saat inandığız ders veriyorum aralarda işte bütün sınıfları dolaşıyorum koordine ediyorum. Sorumlusu benim çünkü şey. Yani verdiğimiz emeğe değiyor mu diye insan düşünüyor. Düşünüyorsunuz. Yani bu üzüntü verici bir şey evet. Maalesef. Evet hocam. Bugünkü konularımızdan birisi de e, Boğaz Köprüsü'nde e, biliyorsunuz önümüz, hmm. geçen e, hafta e, çok tartışıldı. Bir bakım ihtiyacı var. Nedir bu köprülerdeki bakım ihtiyacı? <gülüyor> evet. Sizin hiç Boğaz Köprüsü ile ilgili bilginiz var mı? Yani bu Yani işler... bu son haberle ilgili bir direkt bir bilgim yok. Benim Boğaz Köprüsü ile ilgili işte bu daha önce konuşmuşuzdur bu. ...İstanbul'daki, İstanbul ve civarındaki köprülerin Biyadikler, şeyiyle ilgili, köprüler... ...bu Japon kredisi çerçevesinde, evet. Japon IHI firmasının şeyinin kapsamının içinde... ...iki köprünün de ama yani askı sistemlerinden bağımsız... ...daha ziyade bu jointleri yani karaya bağlantıları... Bağlantı o, ...o noktalarında bir takım iyileştirmeler yapıldı... ...çok sınırlıdır zaten... On, bu, ...bu köprülerin yani depreme karşı... E, ...davranışlarında bir problem yoktur... ...daha doğrusu söylemişizdir daha önce de... ...bu tür köprüler depreme karşı... ...çok emniyetli yapılardır... ...karakterleri icabı... ...askılı sistemler... ...o bakımdan... ...burada da yani özellikle birinci köprünün yaklaşım kısımlarında... ...bazı ufak tefek şeyler vardı... ...bu vesileyle onlar giderildi... ...zaten çok büyük problem değildi ama... ...bu vesileyle e, giderildi... E, e, ...evet... İşte bir takım connection'larında bir takım ufak detay düzenlemeleri yapıldı. Ama güçlendirmeler yapıldı. Evet, ama mi? yani çok evet. önemli şeyler değildi. Esas güçlendirmeler diğer viyadüklerde yapıldı. İşte evet. Orta Köy viyadükleri vesaire. Mecidiyeköy viyadüğü Evet. evet onlar Peki, çok... Onu da çok örnek göstermişsiniz. Evet, evet. Onlar çok önemli şeyler ve hakikaten evet. o bakımdan Teknolojik e... olarak da son derece evet. yenilikler taşıyor. Evet. evet tabii Mecidiyeköy viyadüğü dünya çapında bir olay aslında. Evet. Yani bir o, o proje olarak yani bir Güçlendirme projesi olarak. Ve çok da hissetmedik. Hiç yani de hissetmedik. Gayet yani. güzel evet. yapıldı. Uygulaması da çok başarılı oldu. Çok az miktarda trafiği aksattı. Ve e, gerçekten içimiz şimdi rahat. Evet. Yani bir deprem olduğunda yani o arter üzerinde önemli bir şey olmasını beklemiyoruz artık. Bir sürpriz olur olursa yani. E şimdi aynı zamanda birinci tabii birinci de Boğaz Köprüsü eskidi işte 40 yıllık malum lastelerde yazdı. 2 e, 3 yıl kadar önce e, bir İngiliz firması şimdi ismini hatırlamakta güçlük çekiyorum. Önemli bir müşavirlik firmaya ve tecrübeli bu konuda firmaya bir değerlendirme yaptırdılar. Çok ayrıntılı. Yani bunu çünkü biz de hep telkin ediyorduk. Karayolları şeylerine. Yani bunun işte bakımı falan falan ama yani artık 40 yıl sonra bunu sıfırdan bir değerlendirelim bugün teknolojisiyle. Ve e, o firma değerlendirdi. Şimdi o firmanın e, raporunu ben ok okumuş değilim. Yani bir rapor verdiğini e, biliyorum. E, çünkü depremle ilgili değildi. <gülüyor> depremle ilgili konuları e, yani o kadar çok şey takrib ederseniz yetişemiyoruz hepsini okumaya. E, şimdi bu son çıkan haberlerin e, o rapor bunun önerileri doğrultusunda yapılacak bir takım bakım çalışmaları ile ilgili olduğunu sanıyorum ama yani sanıyorum haberde bir terslik var. Yani şöyle bir şey vardı. Çünkü ben de bunu Samsun'a giderken okudum. Yani ana kablo değişecek falan. Bu kablonun değişmesi demek, Köprünün yeniden yapılması. Yapılması. Demek. Neredeyse yani. Abi. Yani kabloyu değiştiremezsiniz. Bütün tabliyeyi çökeceksiniz bilmem ne. Hani okay. bir ayaklar kalacak ortada yeni başta. Bu olacak iş değil. Ama hangir dediğimiz askı çubukları değiştirilebilir. Yani onların hatta operasyon sırasında bile teker evet. teker teker teker onlar değiştirilebilir. Yani ufak tefek kapamalar işte belli yani. ömürleri olan şeyler tabii, bunlar tabii. bunlar bunlar zaten esas yorulanlar da onlar tabii. Yani bunlar düşünün yani günde e, yüz binlerce defa ayda e, out değil mi? E, çok her geçen araba başına tabii, titreş, bir tabii tabii. tabii tam yorulma probleminin evet. şey aşağı bakan şeyler. E bunlar bütün dünyada değiştirilir... Bunların bağlantı noktalarında bir takım işte zamanla yorulma etkileri olabilir. Bunlar da yapılır. Bunlar bence rutin şeylerdir. Yani bunu ama böyle bir yıl bir köprüyü kapamak kimse yani. haddine değildir İstanbul'u, İstanbul'u mahvedersiniz. Evet. Yani böyle bir noktadan sonra imkan im, imkanınız yok. Ancak o köprünün yanında yeni bir köprü yaparsınız, onu kapatırsınız. Hemen yanında <gülüyor> çevre yolu falan aynı kalmak üzere. Herhalde zaten bu, bu, bu, bu haberin ben doğru olduğuna evet. yani ulaştırma Bakanı da açıklama aslında, yaptı aslında zaten. Aslında karayollarındaki arkadaşlardan sorabilirdim. Yani onu fırsatım olmadı. Onlardan ben bu meselenin esasını öğrenirim. Evet. Daha sonraki programda. Bir sonraki şey programda evet. bunu dinleyicilerimize yani, evet, aktarırız. Evet. Yani, evet. Evet. Herhalde öyle bir şey var. Evet. Bugün dinleyicilerimizi ne dinletiyoruz hocam? Evet efendim geçenlerde ölen e, büyük sanatçı Eta James'den Push Over. Garrett. so you told all the boys that you are gonna take me Evet, Eta James dinledik. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız ve ikinci bölümdeyiz. Bir kez daha hatırlatalım. Ben biraz önce 2012 yılı olarak ifade ettim ama Van depreminden bu yana yapmış olduğumuz Altın Saatler programlarını Açık Radyo'nun internet sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde Dinleyebilirsiniz ve kopyalayabilirsiniz. Evet e, hocam e, bir de bir kanun konumuz var. Kanun tasarısı konumuz var. Evet. Değişik versiyonları elimize geçiyor. Evet. En son öğrendiğimiz kadarıyla bakanlar kurulunda da e, imzada bekliyor. Yani herhalde meclise komisyona daha sevk edilmedi diye düşünüyoruz ama evet. bunu da netleştirip önümüzdeki programda evet. dinleyicilerimize iletiriz. Ne diyorsunuz? Daha kapsamlı bir şey, versiyon şu anda elinizde. Valla bunun tabii benim elimdeki versiyonu son versiyon mu değil mi bilemiyorum. Yani iki tane şey var. İşte biri daha eski, öbürü daha biraz yeni anlaşılıyor. Bir takım değişiklikler yapılmış. İki versiyon var elimde. Ee, tabii bir takım ayrıntılarda e, değişiklik var. E, kanunun özü işte başlığı şu zaten afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun tasarısı önümüzdeki. E, yani bakanlık e, burada bakanlık koordinatör esas İşi yapacak olanlar idare Evet Çevre i̇l ve Şehircilik i̇l Bakanlığı'nı kastediyoruz. Ama işi yapacak olan bakanlık değil. Yani evet. daha icra edecek olan belediyeler. Evet. Büyük ölçüde ve e, belediye sınırları içinde belediye. Yerel yönetimler. E, yoksa il, il, il, il özel idareleri, işte büyük şehirlerde büyük şehir belediyeleri veya bakanlık tarafından görevlendirilmesi halinde büyük şehir belediyesi sınırları içinde ilçe belediye. belediyeleri. Böyle bir şey var. Şimdi e, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi. Şimdi mesela afet risk riskli alan diye bir tabir var. Ne demek bu yani neyi dönüştüreceğiz? Bakın okuyayım tanımlar bölümünde. Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can veya mal kaybına yol açma riskini taşıyan... E, Bakanlık TOKİ veya İdari tarafından belirlenerek bakanlığın teklifi üzerine bakanlar kurulunca kararlaştırılan alan. Evet yani bütün Türkiye'deki alanlar tespit edilecek. Bir, iki evet. bakanlar kurulu bu konuda listeli bir Herhalde. karar alacak. Evet. Öyle bu, anlıyoruz. Bu, bu, bu alan riskli alandır denilecek. Evet. Yani çünkü onu, onu yaptıktan sonra onun üzerine müdahale yetkisi neredeyse sonsuz yetkisi oluyor bakanlığın. Evet. Ama tabii... Bir de riskli yapı var. Bu ikisini değerlendirelim. Alan ve yapı. Evet. Riskli yapı ise riskli alan içinde veya dışında. Ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı diye tanımlanıyor. Riskli yapıyı riskli böyle yapı. tanımlıyor. Şimdi yani riskli alanı tanımlarken evet yani. Ee, bir risk çalışması bütün ne bileyim bir, bir, bir bölge bir, yahut da bir kentte bir ada, bir mahalle hepsi olabilir bunlar. Ee, zemin yapısı, mesela, şimdi benim takıldığım bazı şeyler mesela zemin yapısı nedeniyle e, riskli olması durumu. Çok tartışma götürülebilir bir konu olabilir. Çünkü yer bilinci arkadaşlarımız daha önce de konuştuk. Yani işte burası kötü, zemini kötüdür, burada yapılaşma kötüdür, bu, bu, bu bilanlar tehlike altındadır deme. Eğilimi içindeler. Evet. Ya, biz öyle düşünmüyoruz mühendisler olarak. Yani yapılmış orada. Ve o kadar da dedikleri kadar da abartı, abartmamak lazım konuyu. Bazı özel durumlar olabilir. Yani dere yatağının üstünde bilmem nerede. Ya, sıvılaşmanın da, çok olduğu. Sıvılaşmanın oldu. olacağı yerler falan filan. Mesela bu, bu çok önemli bir konu. Yani zemin yapısı nedeniyle ben bir alanı riskli alan ilan edeceğim dediği anda kim karar verecek buna? Yani en büyük olaylardan bir tanesi bu. Riskli yapıya da kim karar verecek? Yani bakın. Bunu da daha, çok konuştuk programımızda. Daha, daha üçüncü maddesinde şöyle diyor. Üçüncü maddenin birinci fıkrası. Bu taslak elimizdeki. Riskli yapıların tespiti. Nasıl tespit edilecek? Riskli yapıların tespiti bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öncelikle yapı malikleri ve temsilcileri tarafından Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılır. Ve bakanlığa veya idareye bildirilir. Şimdi demek ki siz bir mal sahibisiniz, yapı malikisiniz veya temsilcisiniz, mesela apartman yöneticisiniz. evet. Siz e, yapınızın riskli olup olmadığını herhalde tespit ettireceksiniz. Peki yani benim aklıma gelen şu var şimdi. Yani bütün yapılar, bütün yapı sahipleri bununla sorumlu mu olacak? Yani vatandaş nereden bilsin kendisinin, yani yapısının risk potansiyeli olduğunu? Ya yani nereden bilecek ben? Mühendis değil, şey değil. İşte benim evim sağlam diye aldım ben diyor. Müteahhit öyle dedi. Çok iyiymiş, kaya üstündeymiş, radyo temeli varmış falan böyle. Çoğu zaman böyle tevatürler var Doğru. E benim yapımı Yani birisi mi söyleyecek ona? Bilmiyorum. Herhalde önce riskli alanlar e, tespit edilecek onu bakanlık üst düzeyde. Bu, bu daha mantıklı gibi geliyor. Yani efendim Zeytinburnu'nda Sümer Mahallesi'nin şu kısmı riskli alandır. Şu şu şu adalar. Belki. Parazan. Veya efendim e, Sultanbeyli'de şu bölgeler ama bunu yapabilmek için tabii o bölgedeki binaların tek tek iyiyse bile zaten bu tek tek değerlendirmek konusu da yani bir tartışma konusu nasıl değerlendirilecek? Ya, örneği de elimizde evet. var. Zeytinburnu'nda bin bina e, yapıldı e, ve e, e, ne e. kadar sürede yapıldı? Yani <gülüyor> evet. Onlardan onlar da ne kadar sağlıklı yani o yapılanların da kesin ne değerlendirme kadar, evet. olmadığını evet. söylemek durumundayız yani. Tabii. Onlar da dışarıdan bakılarak birtakım ampirik yöntemlerle olsa olsa yani şeydir onlar tamam mı? Evet. Çünkü e, <gülüyor> öncelikle bu riskli alanları biz yapıyoruz. Şimdi mesela yani hasar tahmin çalışmaları yapıyoruz. işte Japonlar yaptı, biz yaptık falan değil mi? İstanbul'da evet. bunlar Senaryolar Var senaryolara çıkıyor, dayalı tabii. olarak. İşte orada belli. Beş aşağı beş yukarı da tutuyor. Tutuyor, tutuyor evet. tabii ama globalde tutuyor. Yani globalde tek, tutuyor. tek tek tek yapıları şey yapmaz. Tabii. Şimdi bunların bir kere bu metodolojilerin çok iyi şey olması lazım bedirlenmesi nasıl yapacağız bu işi ben bu konuda bir fikir birliği olduğunu yani bir bilimsel alanda da üniversiteler ve bilim adamları arasında da fikir birliği olduğundan emin değilim hele hele bunu uygulamaya şey yapma bağlamında yani bakanlığın kafasında böyle belli bir model olduğunda sanmıyorum e zaten bu ifadelerden bu kolay çok değil. belli hocam evet, evet, yani evet, çok zor kolay bir şey değil bu evet. çok, çok iddialı bir şey gir, giriyor. Yani bir şey. bunların dışında e, bizim görmediğimiz bir tasarı varsa bilemeyiz ama <gülüyor> elimizdekini konuşuyoruz şimdi evet, yani elimizdekini e, konuşuyoruz. Evet. Şimdi dolayısıyla riskli alan olduktan sonra belki riskli yap bu sen arkadaş bakanlar kurulu kararlaştır, kararlaştırdı ya abedim Sultan Beyli'de evim var Sultan Bay Beyli'de ya bir kısmı şu bölgesi onun şey kabul edildi riskli alan olarak bakanlar kurulunca ilan edildi eh ben şimdi mecburum Vat, apartman yöneticisi olarak bunu değerlendirteceğim kime bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara evet işte en büyük problem burada başlıyor evet. zaten Kimdir tanımsız bunlar? tanımsız bir Kimdir bu, bazen bunları nasıl bakanlık kurum lisanslandırır bakanlık yapı denetim sistemini mesela götürüyor evet. yapı denetçilerini lisanslandıran da bakanlık Neye göre de lisanslandırıyor? 12 yıllık mühendise herkese deniz belgesi veriyor. Yani bu mu lisanslandırma? Değil mi? Evet. Ne yapacak? İmtihan mı edecek bunları? Yani bakın döngü dolaşıp temel temelde yapmadığımız şeyin şeyleri ihtiyaçları çıkıyor ortaya. Senin bir adam gibi bir yetkin mühendislik sistemin olsa. Tamam işte benim yetkin mühendislerimin oluşturduğu firmalar otomatikman ben bunları lisanslandırırım. Çünkü onlar Ehil insanlardır. Onların ehliyetleri tescillenmiştir. Yıllardır söylediğimiz şu şey yapılabilseydi şimdi bunlar kolay olur. Sen bugün bir hiç, hiçbir yani. background'un, hiçbir altyapın olmadan kimin nisanslandırıyorsun? Gelecekler şimdi bize ben biliyorum. In, eğitim verin bunlara üç gün. Ondan sonra bu eğitimden işte bir imtihan yapalım. Çünkü biz, biz böyle şeylere maalesef alet de olduk yani daha Doğru. önce. Ben bunu kabul ediyorum. Evet. 99 depreminden sonra biliyorsunuz. Eğitim veriyorsunuz, sertifika veriyorsunuz. İşte verdik işte onlar sonra yetkili falan oldu. Evet. O eğitimden işte mecburen ben de görev aldım. Yani çünkü yani bir öğretim üyesi olarak yapamam diyemiyorsunuz. Bir Dur, de hayırlı yumurt, bir iş gibi görünüyor e yani, yani yapmazsanız yanlış anlıyor millet. Evet. Ee, yani yumurta kapıya dayanınca bu işleri yapıyoruz. Şimdiki aynı şey olacak. Bak, ben eminim. Bu üç günlük eğitim ile falan olmaz bunlar. Yani yapılan şey adamın evini yıkıyorsunuz ya. Sen bu adamın evi yıkılacak diye rapor verecek. Ya da bu bölge risklidir diye bir birileri bir şey Hadi, söyleyecek. Evet onu onu zaten ancak bir üniversite ekipleri falan yapabilir yani. O bölge bölge şeyini. Ama individual olarak şu bina en de sonunda çünkü o, o riskli alanı tanınmadıktan sonra binaları teker teker tanılamak zorunda var. bir gibi zorunluluk bu herhalde yani He. başka türlü nasıl yıkacak yani işin ben işin kötü bir şey olduğunu söylemiyorum yani ben bir, bir, bir, bu dönüştürülme işi e, Hayırlı bir şey diye bakalım Tamam çok büyük riskimiz var bu riski azaltma yüzünde yollardan biri de bu fakat bu çok zor bir iş bilelim yani öyle işte, bir kanun kaldırküldür yaparız ederiz falan ...yani... E, ...oy kaybetsek de yaparız... ...şeyi bu pragmatizmiyle... ...bilmem belediyecilik mantığıyla filan... ...böyle pragmatik mantıkla... Falan ...kolay değil bunlar. Yani çok büyük yanlışlara gidilebilir. Çünkü... ...hep dün dolaşıp bakıyoruz... ...altyapımız yok yani, hazırlığımız yok. Yine böyle paldır küldü bir şeyler yapacağız... Yal, yal, ...yarım yamalak. Yani Türkiye'nin şeyi şu... ...yani her yerde bakıyorum... ...bütün politik, politikamız da öyle... ...dış politikamız bile öyle... ...bir şeye paldır küldür giriyoruz... ...sonra kervan yolda düzülür... ...şeyiyle, mantığıyla... ...hazırlığımız yok... ...hadi bakalım bir başlayalım da... E işte zaman içinde düzeltiriz falan... ...ama e bunu nasıl yapacaksın? ...hatta işimize gelmeyenler konusunda yeni revizeler yapıyoruz... Evet, evet. Kanun değişiklikleri, yönetmelik değişiklikleri. dikkat ederseniz her şeyi böyle yapıyoruz. Yani Kürt meselesinde bu muazzam şey yapacağız dedik. Ne oldu? Evet. Hiçbir hazırlığımız Hiçbir yoktu. Şey yok. Fikri hazırlık böyle. Ne, ya ne yapacaksın kardeşim falan diye millet sordu etti yani. Ya şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bunu. Ya, bir büyük reformla bitti. Evet. Çünkü, çünkü bir temel hazırlık yok. Yeniden geriye döndük. Aynı, aynı olaylar. Yani bunu, siyasi şeyler de böyle, dış politika da böyle. Bu, bu yaklaşım... E, ben buna pragmatik yaklaşım diyorum. Yani bir, bir şey hazırlığı olmaksızın, bir esaslı hazırlığı sizin tam belediyeci mantığı bu yani. <gülüyor> Kusura bakmasın belediyeciler ama yani günlük çözüm bulma şeyleri var onun için çünkü. Hani yapalım bunu yapalım. Hani, tamam işte bir bazı şeyleri yaparsınız. İyi de olabilir bazı şeyleri ama bu, bu çok iddialı bir şey. Şimdi püf. uygulamaya ilişkin yani bakın daha bu işin başını da Başına, bin, bin tane evet. şeyi var bunun. Yani bunun finans manadır bilmem işte bu su bu su. Ben özellikle... ilk üç maddeden bahsediyorum. Yani mühendislik ya. kısmından bakıyorum. Nasıl başlayacağız bu işe? Oradan baş. Ee, onu yakalamaya çalışıyorum. Ya gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Ne olacak acaba ya? Nasıl? Yani riskli binaları tespit edeceğiz dediğim bir şimdi Öğretim. Hem birinci madde bu. Yani tanımlar maddesinden sonraki ilk madde. Riskli şeylerin tespiti yapıların tespiti. Şimdi düşün düşünün. Verilen süre içinde diyor ki bu tespitler yapılmadığı takdirde bakanlıkça ve idarece yapılır veya yaptırılır. Yani siz apart apartman yöneticisi olarak yapmazsanız, ihmalde bulunursanız bakanlık veya idare yap yaptıracak veya yapacak veya yaptıracak ee, bakanlık belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek idareden isteyebilir. Bana üç ay içinde bunları bildir diyecek. Bildir diyecek. Bakanlık ve idare tarafından yapılan tespit işleminin masrafı ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Ha, bakın, benim adıma yapılacak bu. Yani sizin adınıza yapılacak. Tapu müdürlüğü binanın paydaşlarının müteselsiz sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek şerh edecek. Ve bunu bakanlık ve idareye bildirecek. <gülüyor> İpotek konulacak binağınıza. Evet. Yani sizin iradeniz O borcu ödeyemediğiniz takdirde falan. Evet. gayrimenkulünüzü satamazsınız. Benim şimdi şeyim yani tamam bir şey yapılacak. Acı ben şundan benim kuşkum şurada. Yani bakın ben yani her şey menfi bakar gibi bir izlenim vermiş olmak istemiyorum ama ya benim bizim bu mühendislik ve mühendislik konularında bu tam sadece mühendislik konusu. Yani bunu lisanstan lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlar yapacak. Değil mi? Nasıl yapacak yani? Yani bunlar kimdir? Nasıl lisanslanır? Bunların bilgi düzeyleri nedir? Hazırlığımız maalesef çok yetersizdir. Bu küçük bir proje olsa yapar. Bir üniversiteye verirsiniz yapar. Herhalde küçük bir proje değil bu yani. Devasa bir proje. Herhalde bir öyle olması lazım. Tabii. Uzun soluklu bir proje. 20 yıl sürecek. Evet. Ama 20 İstanbul yılında... İstanbul kanalı projesine yani falan da benzemez ya. Yani. 20 yıl deseniz bile her yıl bu azam iş yapacaksınız bile. Yani bir yılda bile yapacağınız için risk altındaki yapılarımızın ne olduğunu biliyoruz. Daha finansmanını falan hiç konuşmuyoruz. Hiç konuşmuyoruz. Yani, yani tapuya ipoteği koyarsınız. Sadece mühendislik da... kısmını söylüyorum. Sen bu binaları nasıl tespit evet. <gülüyor> Çok büyük sosyal problemleri yaratabilir. Çok büyük sosyal. Problemler ya, tabii. Şimdi bir de şu var yani, <gülüyor> hep konuşulan şey, mesela eski yapılarımız var. Bağdat Caddesi üzerinde yenilenenleri bir akım, en değerli yeri değilmiş İstanbul'un diğerlerinden biri. Tabii. Ve o anlamda da kolay yenilenebiliyor. 1960'larda yapılmış, 60'larda yapılmış, daha mütünayi bina var hala. Bir kısmın yenilenden duruyor. Yani bu binaların kesinlikle dayanımları falan yoktur. Bir deprem olduğunda kesinlikle diyebiliriz ki yerle bir olacaktır. yerli bir olacaktır. Evet şimdi ama bir takım binalarda şey yani şimdi <gülüyor> oradaki insanlara bir de bu konuşuluyor çünkü yani oradaki insanlar da bu çerçevede mi davranacaklar anlatabiliyor muyum yani orası riskli bölge mi ilan edilecek yoksa dediğim gibi riskli bölge ilan edilmez ise Zeytinburnu edilebilir belki ama Bağdat Caddesi edilir mi bilmiyorum Kadıköy edilir mi pardon dediğiniz gibi hakikaten Kadıköy e, ve çevresinde son dönemde özellikle sahil şeridindeki birçok bina <gülüyor> yenilendi. yenilendi. E, ve e, orada e, değerler yüksek <gülüyor> olduğu için bu çok da kolaylıkla halledilebiliyor. Yani evet. bir ekstradan bir kat e, ha, şimdi çıkıldığında. Şimdi mesela o konuşuluyor. Evet. Açık oturumlarda depremden sonra da konuşuldu. belediye Kadıköy belediye başkanı falan da. Yani o emsal denilen şey bir miktar arttırılsa yani bir insentif verilse insanlara yenileme konusunda otomatikman bu iş düzelir. Yani o zaman evet, riskli yapının şeyi bilmem yıktırılması bilmem nesi falan filan şey olmaz. Çünkü riskli yapı şey olduğunca bunun arkasından hemen bunun yıktırılması söz konusu. İlaki maddelere bakın şimdi. Yani tahliye ve yıktırma diye bir şey var. Madde 5. Evet bu tamamen... Riskli evet. yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. Ama anlaşılamazsa falan filan diye devam ediyor. Devam edecek. Yani, yani her yönüyle e, son derece geniş bir organizasyon. Yani şimdi ben tamam riskliyse ben anlayamadığım şeyler var burada. Belki bunlar açıklanacak bir tabii. Yönetmenliklerle filan tabii. Yani ee, ...insanlara mesela... ...diyelim... Bağdat Caddesi üstünde bir apartman var. İnsanlar... E, ...emekliler oturuyor. Mesela çoğu öyle şeyler var. Evet. Konuşuldu da şey... ...Kadıköy Belediye Başkanı da belirtti. Eski evlerin çoğunda emekliler var. Bunların sınırlı gelirleri var. Yani bunlar... bunları biraz yardım etmek gerekir. Yani, yani çık sen git... ...işte ben bunu... ...iki sene inşaat yani kira yardımı yapılması lazım. Belki biraz kredi yardımı yapılması lazım vesaire. Ama sanmıyorum bu işi böyle yapsat mantığıyla halletmeye çalışıyorlar. Zaten devlet de öyle çalışıyor. TOKİ de öyle çalışıyor. Yani şu anda bile öyle çalışıyor. Müteahhitlere ver onlar biraz lüks konut yapsınlar, satsınlar işte gerisiyle de ben vatandaşa sosyal konut yapayım. Hocam en anlatayım? yakın örneğini ben yaşadım. Annemin e, oturduğu apartmanı e, boşaltıp yeniden inşa edebilmek için e, evet. tam 8 yıl uğraştım evet. yani evet. Evet. E, <gülüyor> bir bir yandan da hayıflanıyordum yani senelerden beri bu programı <gülüyor> yapıp ondan sonra da evet. Evet. on daireli bir Olur. E, apartmanın e, sakinlerini ikna edememek evet. gibi bir Doğru. başarısızlık haklısın evet. <gülüyor> ama yani, bu böyle yani bunlar bunları bunlar da pek belirli değil kanunda yani e, e, sonuç olarak ben dediğim gibi ben kötümser veya bu kanunla toptan karşı olmak diye bir şeyim yok. Evet. Fakat bana öyle geliyor ki bunun üzerinde biraz daha çalışmamız lazım. yani. Ben hemen bir e, şey sormak istiyorum bu, hocam. Evet. Bu çapta bir örnek dünyada yok. Ee, yani sadece İstanbul'u konuşmuyoruz tabii. Ee, ama e, daha küçük boyutta bir takım örnekler olduğunu biliyoruz. Mesela bu Meksiko City. Ee, örneğini e, belki inceleyebiliriz. Onu bilen e, birisine programımıza tabii, konuk olarak ona Evet. Bu, bu tabii bunun bu elimizdeki taslak veya taslakların son. Nihayet aslaklar olduğunu da bilmiyoruz. Yani biraz bir, bir zaman içinde herhalde çok uzun olmayan bir zaman içinde herhalde bunlar kesinleşecek. Evet ama bu süreçte Ve, böyle kapalı yürüyecek e, bir süreç de değil, e, değil. Ama değil tartışılmıyor artık. Evet, artık yani, kanunlar falan tartışılmıyor. Yani bizim yaptığımız tartışma böyle herhalde nadir yapılan şeylerden biri. Yani şu, şu şu anda yapmakta olduğumuz bile. Yani kamuoyunda tartışılmıyor artık. Peki komisyonda tartışılırken gidecek miyiz hocam? Bilmem. Bence gidelim. Hı, gidelim gidelim ve komisyona girelim yani, yani en azından dinleyelim en azından dinleyelim hatta komisyonda konuşma hakkımız da olacaktır evet ee, onu da talep edebiliriz yani bu konu çok önemli bir konu evet. yani hayırlı bir konu prensip olarak karşı çıkmak mümkün değil yani elbette tabii sonuç olarak senelerden beri uğraştığım büyük çok büyük bir risk alan. altındaki yapıstokumuzun bir şekilde iyileştirilmesi için bir çabadır riskin azaltılması iyi, iyi niyet gerekir. vardır işin evet. içinde ben muhakkak bunu, fakat yani bu işi yüzümüze gözümüze bulaştırmadan akılcı, rasyonel ama ve bütün şeyleri de dikkat ederek. Benim burada bir de korktuğum yani biraz hani İstanbul deprem master planı deneyiminden de e, hareketle şey yaptığım. Yani bu işin sosyal tarafı, psikolojik tabii, tarafı. Tabii. Yani bu yalnız para pul bilmem ne müteahhitlik meselesi Meselesi değil. Bu insanları rızasını alacaksın, yerinden edeceksin. Yani kolay değil bunlar. Ad, adamın iş yerini kapatacaksın yani. Şimdi adam aynı yerde aynı şekilde bir dükkan açabilecek mi bakalım yani? Değil mi? Yani bunlar elbette, hiç kolay şeyler elbette. değil. Elbette. Bütün bunları umarız tabii yani bunu hazırlayan bürokratlar, politikacılar bunları düşünmüşlerdir, düşünüyorlardır. Yani bizim burada e, yapmak istediğimiz biraz konuları açmak. Tabii. Yani, yani yoksa ...inşallah iyi bir noktaya doğru evrilir bu iş. Ama zor bir iş olduğunu evet. belirtmeden de geçemeyeceğiz. Ama bu konuyu izlemeye hem devam edelim... Evet. ...hem de biraz önce konuştuğumuz gibi... ...bu komisyonlarda konuşulurken... ...mutlaka komisyon toplantılarına dahil olmanın bir yolunu... E, ...valla haklısınız, haklısınız. Son derece önemli bir konu bu. Bir ki bu. Burada evet. da çok destek alabileceğimiz... Uzmanlar, bilim insanları, oda yöneticileri olduğunu da düşünüyorum. Doğru. Evet. Evet. Ee, bugünkü programımızın süresini tamamladık, tamamladık hocam. Tamamladık, evet. Ee, dinleyicilerimize veda edelim ve gelecek hafta e, yeni bir Altın Saatler programında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.